Ailesinin ikinci ve son çocuğudur. Annesi Feride Hanım KPSS ile öğretmen olarak atanmış ve görevine başlayacağı günü bekliyormuş. Bu sırada kızı Buse'yi bir kreşe yazdırmış. Fakat Buse annesinin işe gitme fikrine hiç sıcak bakmamış. Annesinin işe başlayacağını duyduğundan beri ben de seninle gelirim, uslu uslu yanında otururum, Hem sen de sıkılmazsın demiş. Anne Feride Hanım kızıyla konuşmuş, onun kreşte arkadaş edineceğinden, eğleneceğinden ve yeni şeyler öğreneceğinden bahsetmiş. Fakat ise ben onları değil, senin olmak istiyorum demiş. Feride Hanım işe başlamadan iki hafta önce kızı kreşte alışsın diye Buse'yi kreşe başlatmış. Ve bütün krizlerde böylece gün yüzüne çıkmış. Kreşe gitmek istemeyen Buse her sabah ağlayarak annesinin eteğine yapışarak direnmiş. Kreşe gittiklerinde annesi Buse ile sınıfta oturmuş, gün boyu ona eşlik etmiş. Kreşin ilk haftası öyle böyle geçmiş. İkinci haftaya girdiklerinde kreşe gitmek için evden çıkarken Feride Hanım Buse'ye... ''Artık kreşte arkadaşların ve öğretmenlerin olacaksın. Ben bugün seni bırakıp eve geleceğim ama seni evde bekliyor olacağım.'' demiş. Ve Buse o an kusmaya başlamış. ''Karnım ağrıyor.'' diye ağlamış durmuş. Feride Hanım çaresiz kalmış ve bu durumun üzüntüsüyle Buse'yi kreşe o hafta götürmemiş. Artık iş hayatına başlayacak olan Feride Hanım kara kara ne yapacağını düşünmeye başlamış. Buse'nin yaşadığı ayrılık kaygısı ve yakında işe başlayacak olan anne Feride Hanım için bakalım bugün uzmanımız neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim yine bizler geldik adım adım insan yine bir öyküyle geldi ve bugün çok önemli bir konu sevgili anneleri ekran başında şu an biliyorum ki oradalar ama anne adaylarına da sesleneceğimiz bir konu belki de kreşte çalışan öğretmenler için çok güzel bilgiler olacak çocuk ve çocuk merkezinde olan herkesin birçok şeyi kapacağı bir bölümle geldik. Adım adım insan bugün çocuklarda anneden ayrılma korkusunu, kaygısını konuşacak. Anneden ayrılık korkusu dedik ve sizler eğer bu konudan müzdaripseniz, çocuklarınızdan herhangi birisi eteğinize yapışıyor, siz onu bırakıp bir yere gidemiyorsanız, bir odadan bir odaya bile geçtiğinizde tedirgin olup sizin peşinizden koşuyorsa işte tam da sizlik bir program. Adım adım insan Instagram hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün bize eşlik edecek uzmanımız psikotekistik terapistimiz Melek Aslan Benzer hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba'cığım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir konu. Evet oldukça güzel ee... ve yaygın bir konu bence. Evet. Ama bir de özellikle ee, konuya aşina olan birisi olarak, yani hani işin mutfağından, hayatından, içinden gelen birisinden dinleyeceğiz bugün. Çünkü belki bahsedersin, ben de niye hemen programdan sonra, önce hemen konuşmadan burun programda zor durumda bırakayım. Yaşadın mı sen de ayrılık kaygısı diye girmek isteyeceğim ama ya şöyle başlayalım mı? Ee, Öykümüzü bir değerlendirmek mi istersin? Yoksa benim direkt sorularım var. Ayrılık kaygısı, ayrılık kaygısı yaşadın mı? Daha başlayayım? Bence aslında. de güzel olur. Hem de en doğal olur. Evet. Yani ayrılık kaygısı nasıl yaşadın? Hı hı. Kaç yaşındaydın? Ee, şöyle ayrılık kaygısı yaşamayanımız yok bir kere onu söyleyeyim. Yani bu e, insan doğasında olan bir şey. Doğarken yaşıyoruz ayrılık kaygısı. Ee, anne karnından çıkarken bir kaygıyla, bir korkuyla doğuyoruz aslında. Bu bizi... Dünyaya fırlatan şey yani o hormonal sistemin yapısı içerisinde o kaygı bir yandan kaygı yaratıyor ama bir yandan da dünyaya gelişimizi sağlıyor. Çünkü bizi fırlatıyor. Yani dolayısıyla aslında ayrılık kaygısı bütünüyle olmasını olmamasını istediğimiz bir şey değil. Olmasından kaçınabileceğimiz bir şey de değil. Bunu tölere edebilir düzeyde tutmak ve bunu kaldırabilecek kapasiteye eriştirmek önemli çocukları. Ben nasıl yaşadım bunu söyleyebilirim. 3-5 yaşları arasındayken e, annem, e, işte babasıyla babamla, yani babasıyla dedim bu da ilginç bir dil sürümüse oldu. Hı. Babamla yaptığı kavgalar neticesinde mesela terk etmekle tehdit ederdi. Aslında babam tehdit ederdi? Fakat ben o çocuk aklımla e, o tehditleri kendi terk edileceğime dair bir şey gibi algılardım. E, bu benim o zamanki mesela çocukkenki şeyi de hatırlıyorum. Çok e, kaygımı yoğun bir şekilde tetikliyordu aslında. Ve hala geçmişe yönelik işte süreçlerimi takip ettiğimde bu kaygının bugüne dair izleri olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla aslında mesela hani böyle bir hikaye, hepimizin hayatında böyle hikayeler vardır çünkü böyle bir toplumda büyüdük. Anne baba kavgaları, işte çatışmalar, ayrılıklar, çocukların gözetilmediği ortamlar vesaireler falan gibi. Benim hikayem biraz böyle bir hikaye yani daha geçmişe gidecek olursak eğer e, annem zaten bütünüyle e, hani terk edilmiş bir çocuk. Oradan gelen bir kuşaklar arası aktarım da var. E, çünkü zaten sadece bireysel hikayelerimiz belirlemiyor bizim bugün yaşadıklarımızı. Yani birkaç nesil öncesinden birkaç kuşak öncesinden e, gelen şeylerle belirleniyor. Yani biraz böyle şey geldi aklıma İlber Ortaylı hocanın söylediği entelektüel olmak e, sadece bir kişinin okuyup yazmasıyla olan bir şey değil. Üç kuşak tır bir okur yazarlık kültürünün olması lazım sizin entelektüel olabilmeniz için gibi bir şey söylüyor. Aslında psikolojik süreçler için de bu böyle. Melik hocam bu söylediğin önemli bir şeydi. Hı -hı. Kuşaklar arası aktarım. Şimdi Hı -hı. Bunu şöyle anlıyoruz günümüzde. Şimdi anne babanın yaşadıklarını sen de tamamlayarak yaşayacaksın, bitireceksin gibi bir görüş var yani. Yani hı hı. kuşaklar arası aktarım hı hı. aileler arasında hı hı. işte annenin babanın yaptıkları, yapmadıkları seni de etkiliyor gibi. Şimdi buradan öyle bir anlam çıkabilir. Biz gerçekten bu kuşaklar arası aktarımda neyi söylüyoruz? Annen terk edilme korkusu yaşadı bunu tekrar kendisi eşine yansıtıyor ama sen de bunu alıyorsun hı hı. ve bunu bilinçsizce yapıyor belki. Senin orada etkileneceğini düşünmüyor bile hı hı. değil mi? Tabii ki. Yani zaten bunların hepsi bilinç dışı süreçler. Yani bir çocuğun ayrılık kaygısını konuşacaksak eğer burada bir çocukla ilgili ayrılık sürecini konuşacaksak, ayrılma bireyleşmeyi konuşacaksak zaten esas yetişkininkini konuşmalıyız. Çünkü ayrılma bireyleşme sürecini tamamlamış bir yetişkin çocuğa da bunu otomatikman sağlıklı bir şekilde geçirecek. Yani şeye baktığımız zaman ayrılma kaygısı yaşayan işte kreşe başlama yaşayan, okula kreş olmasa ilkokula başlamada da görüyoruz mesela böyle sıkıntıları. Buralarda problem yaşayan çocukların genellikle annelerinin kaygılı olduklarını görüyoruz biz zaten. Annelerinin bir yapışma reaksiyonu gösterdiklerini görüyoruz. Yani daha belki ilerleyen Takikalarda şeyi de konuşuruz çocuk ne oluyor da aslında hepimiz fıtrat olarak ayrılmaya programlı bir şekilde doğuyoruz. Bedensel yani. olarak. Evet yani. bedensel Buradan olarak ruhsal olarak yani bireyleşme ve kendimizi var etme üzerine doğuyoruz. Fakat öyle şeyler oluyor ki hayat içerisinde bu kapasitemizi tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Yani Winnegut'un bir lafı var mesela o geldi aklıma bu şeylerden işte... Im, Gelişim kuramcılarından bir tanesi kendisi. Winnegut diyor ki en iyi anne kendisine ihtiyaç bırakmayan annedir. Yani iyi anne, gerçekten iyi anne, kendisine ihtiyaç bırakmayan annedir. Biz de burada hep ekranlarda geçmiş programlarda da hepsini aradığım için söylüyorum. Şunu söylemiyor muyuz? Bir çocuk yetiştirmek demek, kendi ayaklarının üzerinde durabilme yetisini vermek demek. Bu çocuk yetiştirmek demek. Evet. Bu çocuğa diplomalar verdirmek, okula göndermek, yedirmek, içirmek değil aslında sadece yetiştirmek. Ne kadar sen olmadan hayatı idame ettirebildiğini görmek. Buna ilk başta 2 yaşında başlıyor zaten çocuk. Bir müsaade etsek belki. Ee, daha erken başlıyor aslında. Bunu söyleyeceğim. <gülüyor> onu geldikken başlıyor değil mi? Daha da erken, daha da erken başlıyor. Erken yani çünkü emekliyor mesela çocuk. Emekleme ne demek? Biliyor, Bağımsızlaşma iniliyor. demek aslında. Yani 6 aylıkken başlıyor. Emeklemesine bile gerek yok. Neden? Mesela annelerin en çok gözlemlediği şeydir. Teorik olarak anlamını bilmeyebilirler ama e, çocuklar mesela e, annelerini emerlerken böyle bir kafalarını geriye doğru ya da kucakta tutulurken mesela kafalarını geriye doğru atma hareketi yaparlar. 5 ay civarında ortaya çıkar ilk bu hareket. Bu aslında çocuğun ayrılma bedenini ilk defa kendi bedenini anneden ayrı bir varlık olarak deneyimlediğini bize gösteren bir davranış. Niye durup? Dururken, yani pat diye böyle bir davranış koysun ortaya Hı. bebek yani tamamen o ayrılma arzusuyla ilgili bir şey kendi varoluşunu kendi bedensel varoluşunu bu dünyadaki fark etmeye başladığı bir e, zaman aslında artık kendilik e, şeyini e, çekirdeği hep var doğduğu andan itibaren var. Fakat artık yavaş yavaş ayrılmaya, kendini ruhsal olarak keşfetmeye, fark etmeye, bedensel olarak ayrı bir varlık olduğunu deneyimlemeye başlıyor. Ellerine bakarlar mesela kendini tanımak amacıyla. Bu benim elim. E, ağzına götürür. Evet ağzına götürür. Sonra ayaklarını, yani sırt üstü yatarken ayaklarını alır. İşte evet. onları inceler, emer vesaire falan. Bedenini keşfediyor. Emekleme ile birlikte zaten iyice artık ayrılabildiği iradenin de yani şimdi iradeyi de burada konuşmak lazım. Çünkü ben gidebiliyorum. Ben uzaklaşabiliyorum. Ve evet onaylamak burada ama evet sen gidebiliyorsun. Evet sen, sen gidebiliyorsun. Evet, anne yani. bunu demeli diyorsunuz. Şimdi ayrılık kaygısı olan bir anne bunu diyemez. E, açıkça ay benim ayrılık kaygım var da diyemez. Ama yüreycize eder. Yani çocuğun emeklediğini gidebildiğini gördüğünde şöyle meşrulaştırır kendi içinde. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Onu korumak istiyorum. E, onu çok seviyorum. Ee, hani saçını süpürge etmek, yedim, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdimlerin arka planında da aslında hep bunlar yatıyor. Annenin o ayrılığa karşı duyduğu e, müthiş muazzam e, korku ve kaygı. Kendi baş edemiyor aslında. Kendi varlığını tam olarak deneyimleyemiyor zaten bu dünyada. Ona izin verilmemiş. E, dolayısıyla bunu çocuğa yansıtıyor. Kuşakla ilgili hikaye de buradan geliyor. E, oradan bizi git, götürdüğü yer neresi bunun? Anneanne. Yani üçüncü kuşağa gidiyoruz. E, bu, bu Böyle bir silsile halinde devam ediyor. Şeyi çok görüyor. Diyorum. mesela özellikle göçmen bir toplumda yaşıyoruz biz yani üç kuşaktır aynı memlekette yaşayan çok az insan var Türkiye'de yani hani maksimum 100 yıl öncesine kadar gidebiliyoruz geriye işte şeyler nüfus müdürlükleri açıkladı ya bu şeyleri kuşakları falan hani 3-4 kuşaktan sonrasını bulamıyorsun nüfusa bile kayıtlı değil çünkü ya Gürcistan'dan gelmiş ya Bulgaristan'dan gelmiş ya Yunanistan'dan gelmiş atalarımız Kayıplar yani. E, dolayısıyla oradaki acılar da çok büyük. Oradaki yaslar da çok büyük. E orada da kodlardı değil mi? Hı? Zihinsel kodlarda bir şey var yani acılar, yaslar. Evet acılar, yaslar var. Yani bu, bu bir de böyle bu şey değil. Yani bir kişi onu yaşadı ve orada onunla gömülüp gitti gibi bir şey değil. Yani genetik kodumuz gibi aslında. Ee, nasıl ki genlerle 7 kuşak sonrasına aktarılabilen bir e, genetik mirasımız var. Aslında duygusal mirasımız da, psikolojik mirasımız da bu şekilde aktarılabiliyor. Bilimsel olarak da kanıtlandı artık bu e, aktarımların e, gerçek olduğu. Yani hani RNA, DNA'nın RNA'sı buldular ve onlarla işte psikolojik mirasların e, geçtiğine dair e, hatta ödül falan aldı bu araştırma bildiğim hmm. kadarıyla e, bir bilim ödülü aldı diye biliyorum. Bu kadar aktarım demek ki ayrılık kaygısı ve korkusu çocukta birden hop diye çıkan bir şey değil bir zemini var. Burada anne babaların tutumu ama onun dışında bu bahsettiğimiz miras olarak kalmasının yanında biz çocuğumuz büyürken nasıl hayata hazırladığımız belki de hani %70-80 etkileyen bir faktör Hı -hı. gibi geliyor bana Hı -hı. tutumları. Peki... E, ayrılık kaygısı dediğimiz zaman çocuğun zihninde oluşan şeyine duygu. İlk Yok başta olma. bahsettik. Ha bu güzel. Ni ne, neden korkuyor da bu kadar büyük tepkiler veriyor? E Bedensel yansımaları da var. Kusma refleksi, bakarın ağrısı, Hı -hı. E, titreme, Hı -hı. kendini kitleme, Hı -hı. diş gıcırdatma değil mi? Bütün bunları görüyoruz. Çocuk zihninde neyi görüyor? Yok olma dedim. Bunu biraz açar mısın? Açayım. Yani o somatizasyon kısmından da bahsedelim birazcık e, sonrasında. Yok olma derken şöyle bir şey yani anne ile bir, yani birinci bir bakım veren anne dediğimiz kimse burada. Yani annesi ölmüş bir çocuk içinde bağlandığı kişi her kimse o yani. Ancak onunla kendini var hissediyor. Çünkü işte kendilik kapasitesi dediğimiz şey süreç içerisinde annenin ona ödünç verdiği aslında duygusal şeyle ne diyeyim duygusal kapasiteyle açığa çıkacak olan bir şey. Hı hı. Yani dolayısıyla doğduğu anda çocuk, Aa ben varım. Adım da işte Ayşe Fatma işte Ali, Mehmet filan ben bu dünyaya şunun için geldiğim gibi bir tanıma sahip değil. Bir yokluk hissiyatı içerisinde yani ben kimim neyime dair. Anneye, anneyle temas ettiği anlarda anneyle birlikte kendini var hissediyor sadece. Bir ötekinin varlığında var hissediyor yani. Bu ilişki ihtiyacı ömür boyu sürüyor. Hepimizin ilişkiye ihtiyacı var. Hala yetişkinler olarak ne kadar bireyleşirsek bireyleşelim birine temas etmek istiyoruz. Bebeğin bu ihtiyacı tamamen varoluşsal bir ihtiyaç aslında. Şimdi burada Anne gittiğinde anne onu yeterince optimal e, sağlıklı bir şekilde kendinden uzaklaştırmayı başaramamışsa anne kaybolduğunda bebek de kendini yok olmuş hissediyor kendi varlığını deneyimleyemiyor ve müthiş bir acı hissetmeye başlıyor içinde. Şimdi bunu kelimelere dökemediyse eğer, sembolleştiremediyse yani ben annemden ayrıldığım için bunu yaşıyorum diye düşünemez zaten bebek ve bu kavramlarla konuşamayacağı için bu bedensel reaksiyon olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Çünkü oradaki duygu aslında çok yoğun bir şey bir elektrik yükü tabiri caizse ve o duyguyu mide bulantısı olarak yaşayabilir, baş ağrısı karın ağrısı olarak yaşayabilir hani i̇ştahsızlık, iştahsızlık olarak, olarak yaşayabilir ya da kendini ifade edebilir. Olarak ya da regresyon olarak Yani tekrar alt ıslatmaya başlama gibi. Evet emme davranışı, parmak evet. emme davranışı ya da işte emzik vesaire belki biberon. Hı -hı. Doğal emmelerden bahsetmiyorum ama. Hı -hı. Yani bu kaygıyla Kaygı birlikte gibi. ortaya çıkan şeylerden evet. bahsediyorum. Hangi yaş aralığında? Biz bunu artık ıı, olmaması gereken bir kaygı deriz. Yani şunu biliyoruz biz 6 ay bebeği 6 aylık işe başlayacak. Şimdi bizim öykümüzde de 4 yaşında Buse. Hı -hı. E, sanki artık büyümüş artık abla olmuş yani kreşe gidecek yaşta tabii ki ayrılacak gibi bakıyoruz. Ama burada verdiği reaksiyon çok farklı. Şimdi e, yayından önce benim instagram hesabıma gelen bir mesajda yani 4 yaşına kadar bebeğini getirmişse yani daha ne biz bu kadar bile getiremiyoruz. Hı -hı. Çocuklarımız daha erken bu kaygıyla yüzleşiyor diyor e, diyen bir e, e, takipçim vardı. Altı yaş 8 6 ay 8 ay bir yaş hepsi farklı mı yani hangi yaş aralığında ayrılacağız biz bunun belli bir dönemi var mı Biz onu mu ona göre mi dizayn edeceğiz işimizi ona göre dizayn edeceğiz aslında birazcık yani bizim istediğimiz şey şu iki buçuk üç yaşa kadar anne ile çocuğun dramatik bir ayrılık yaşamıyor olması yani dramatik, dramatik ayrılık. ayrılıktan kastımız ne Saatler süren bir günü geçen ayrılıklar mesela yani birkaç saatlik ayrılıklardan bahsetmiyorum. Yani iki buçuk üç yaşa kadar çocuğu işte 24 saatten uzun süre anneden mahrum bırakmıyoruz uzun saatlerde bırakmıyoruz mesela 9-5 çalışmak bu da uzun bir ayrılık dolayısıyla yani ideal olan şey iki buçuk üç yaşa kadar annenin çocuktan ayrılmaması dediğim gibi yarım günlük ayrılıklar değil 3-4 saatlik ayrılıklar değil bir tam gün gecenin bir arada geçirilmediği ayrılıklar gibi ayrılıklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ya da şöyle bir şey olabilir. Şimdi çalışan anneler bu kadar uzun süreler ayrılmak zorunda kalan anneler biraz panik olmuş olabilirler şu anda. Onları yatıştırayım biraz. Bunu yap, yani bunu yapmak zorundalarsa eğer, işe gitmek zorundalarsa. Mesela ben de öyle bir anneyim. Yani uzun saatler çocuğumu bir günden fazla yalnız bıraktığım hiç olmadı. 2,5 buçuk yaşında şu anda küçük oğlum. Ondan sonra ama mesela doğduğu andan itibaren. Benim e, tabiri caizse matruşkam benimle çok tutarlı bir bakıcıyla büyüttüm ben onu bunu bildiğim için. Yani benim yokluğumda ikame olarak e, kalabilecek. Tutarlılık burada önemli. Yani benim ona davrandığım gibi davranan, e, benim davranış biçimi benimseyen. O yüzden yani anneler, babaanneler, sevgi dolu insanlar öneriyoruz. Ama anne babayla tutarlı bir davranış biçimi Sergiliyor. sergiliyorlarsa eğer bu önerdiğimiz yani istediğimiz bir şu şey. Şu bile önemli saat 1'de yoğurdu verirdi annesi 1'de bakıcı da yoğurdu Hı -hı. verecek. Saat yatırır yatırırdı annesi Hı -hı. ama ayağında sallardı ya da buraya koyardı Hı -hı. bakıcının da bunu yapması. Evet. Kendi evet. usulünde bakmayacak rutiniz, yani. Evet rutini sürdürmesi ama temelde önemli olan şey şu o sevgiyi çocuğa verebilecek birisi olmalı. Yani hani e, çok kolay bir şey değil bu söyledim. O yüzden anneanne babaanne iyi alternatifler mesela. Tabii canım. Çünkü koşulsuz o ne olursa olsun çocuğu bir sevecekler ve o sevgiyle için. bakacaklar. Hı hı. E, bu, bu çok önemli bir şey. Yani daha teknik kısımları ikinci il. Onlar da önemli elbette. Yani o sevgiyle birlikte e, doğduğu andan itibaren onunla olan bu önemli. Onun kokusunu da tanıyacak, onun da işte bakışıyla hem hal olacak vesaire. Ve ona da bir bağlanma geliştirecek. Dolayısıyla aslında e, bu bir çeşitlilik sunar çocuğa. Hı hı. Çok ciddi bir tutarsızlık yoksa bakıcı kötü muamele eden bir bakıcı değilse temelde sevgi varsa bu bir çocuk için zenginlik olur mesela hı hı. olumsuz bir şey olmasından ziyade. Evet. Dolayısıyla hani çalışması gereken anneler daha erken yaşta daha erken aylarda başlaması gereken annelerde böyle bir şey yapabilirler. Bunun için biraz emek harcayabilirler zaman harcayabilirler Hani böyle birini bulmak da çok kolay değil. Bir de sanki şunu da söylemek lazım. Güvenli bağlanma aslında ayrılık dediğimiz şey bir güvenli bağlanma hikayesi. Evet. Yani dolayısıyla aslında burada iki türlü şey var. Yani biz böyle ayrılık kaygısını konuşuyoruz ama e, çocuğun aslında ikinci bir durumu daha oluyor. O da kayıtsız bağlanma dediğimiz durum. Hı. Yani biraz onun da söz konusu etmek lazım. Çünkü orada da bir ayrılık kaygısı var aslında. Ama e, işlemlenmemiş, duyguya temas etmeyen hatta belki diğerinden daha, daha derin, tehlikeli, Daha tehlikeli. Çünkü, daha çünkü şöyle düşünüyor kreş öğretmenleri. Ya da bazen anneler de böyle düşünebiliyor. Hani benim çocuğum hiç problem çıkarmıyor. Girdiği zaman ee, bana bay bay bile yapmıyor. Beni görmüyor gözü. Beni gözünün. görmüyor bile bırakıp gidiyor şeklinde mesela. Hayır yani bu kaygı hani şöyle bir beklenti de olmayacağız. Yani iki buçuk üç yaşına geldiğinde çocuk kreşe götürdüğümüzde biz öyle çocuğu güvenli bağlamışız ki Çocuk hiçbir şekilde reaksiyon göstermeden verecek. Hayır böyle bir şey yok. Güvenli kay... bağlanma demek ha, değil zaten. Ayrılık kaygısı olması demek aslında güvenli bağlanmış demek çocuğun. Kaygıyı da sağlıklı e, evet. gösteriyorsa. O kaygıyı sağlıklı gösteriyorsa bir ikincisi regüle edebiliyorsa Hı. yani düzenleyebiliyorsa yatıştırabiliyorsa yatıştırılabiliyorsa o kaygısı Hı. çocuğun. Yani işte kreşe gittiğinde de oryantasyon dediğimiz o süreç bu yüzden önemli zaten. çok pat diye Hı. bırakmıyoruz. Tepki gösteriyor. Çünkü şöyle düşünün yani. Yani siz yeni bir yere gittiniz. Ben buraya ilk defa geldim mesela. Buraya Hı. yani ben işte 40 yaşında bir kadın olarak buraya nasıl oturup kalkacağımı bilmiyorum. Beni birinin beni işte yönlendirmesi, yönlendirmesi lazım. Yani işte makbule geldi, beni aldı. Ondan Hı. sonra işte hocam dedi vesaire. Havaalanında indim, telefon geldi bana vesaire. Şimdi bunlar olmasa ben havaalanında ne yapacağım? Kaygı yaşayacağım bu yaşta bir insan olarak. E şimdi dolayısıyla çocuk için de aslında oraya bir adapte olma süreci gerekiyor ve bu sağlıklı bir şey. E, o adapte olma sürecinde eğer e, burayı geçemiyorsak ayrılık kaygısıyla ilgili. Yani senin az önce okuduğun hikayedeki gibi aslında. Hı hı. Yani 4 yaşına gelmiş artık işte e, kreş yaşı gelmiş. Yani 3 yaştan sonra bu, bu da bir ihtiyaç. Sosyalleşme ve dış dünyaya açılma ihtiyacı. Bu çocuğun ifadeleri şöyle. Ben beraber sen de sıkılmazsın annesine bunu hı hı. demesi ya da işte. İşte bütün gün kreşte bir hafta boyunca e, tamam bu oryantasyon dönemi diyoruz ama hiçbir oryantasyon olmamış orada. anneyle ile bağımlı bir şekilde kreşte oturuyor. İkinci hafta artık annenin bırakıp geri gideceğini anlaması direkt tepki vermesine, Hı -hı. onun panik duygusunu Hı -hı. oluşturuyor bu sede. Çünkü o süreçte 4 yaşa kadar ve o bir haftalık süreçte de aslında muhtemelen bu çocuğun kendilik kapasitesini geliştirmesi için çocuğa yardım edilmemiş. Çok doğru. Çocuğun, bu bir hikaye sonuçta ama bu hikayenin gerçeğini yaşayan biliyorum ki bir sürü insan var. Onların yetişkin olanları da terapiye geliyorlar zaten. Eşlerinden ayrılmakla ilgili kaygı yaşadıkları için, arkadaşlarından ayrılmakla ilgili kaygı yaşadıkları için. Yalnız kalma korkusu. Hatta evet yalnız kalma korkusu yaşadıkları için e, belki e, daha e, şey yoğun ve rigid bir şekilde söyleyecek olursak ölüm kaygısı bile aslında e, ayrılık kaygısıyla şey olabilir, e, ilişkilenebilir. Yani dolayısıyla e, 4 yaşa kadar bu anne ne yaptı? Bu, e, şeye, e, mini aralıklarla çocuk bireyselleşti mi özgür kaldı evet. mı kendi başına oyun oynamasına izin verildi mi mesela şimdi yetersizlik hislerimiz bizi çok e, şey yapıyor e, nasıl diyeyim manipüle ediyor e, hani anne olmak şimdi pompalanan da bir şey ya bu hmm. işte iyi anne olmak mükemmel anne olmak kendini işte adamak oyunlar etkinlikler bilmem neler çocuğun her anını bunlarla doldurmak vesaire mesela bu yanlış bir şey aslında neden korkuyorum? İtiraf edeyim mi? Lütfen. Çılgın gibi Instagram'daki etkinlik annelerinin hmm. çocukları bir 15-20 yıl sonra nasıl bireyler olacak çok merak ediyorum. Hmm. Şu anlamda merak ediyorum. Sadece şüphe bu. Bunu kesin böyle olur diyemeyiz tabii ki. Ama çocuğa sürekli bir etkinlik sunmak. Hmm. Sen bir şey yapıyorsun. Burada zaten anneler bak ne kadar yaratıcıyım. Nasıl bir etkinlik buldum çocuğuma gibi. Kendi egosunu sunuyor Instagram'da bize. Çocuğun ne üretiyor? Çocuğun ne yapıyor yani çocuğun gelip de sana bak ne buldum anne bir oyun yaptım ben gelsene bir diyebiliyor mu yoksa hadi bakayım bak ne gösterdim hadi şunu şuradan yap bakayım dönüyor muymuş oradan bakayım senin ince motor becerileri nasılmış şu manzara beni ürkütüyor açıkçası. Hı hı. Yani Çünkü diğer annelere şunu yapıyor, çocuk tek başına oynuyor ya, ya çocuk tek başına oynuyor, hiç ilgilenmiyor anne. Tek başınalığı öğrenmek, yalnızlığı değil. Tek başına öğrenmek zaten o çocuğun evdeki, bakalım kendisi nasıl oyalayabiliyor. Buna fırsat vermiyoruz süper anneler. Ya aslında şundan hiçbir farkı yok söylediğinin Tuba, çocuğa kendi başına yemek yemesine izin vermemek gibi. Yani. Ben çocuğumu bırakıyorum ev, iki saat gözlemliyorum Hı. ne yapacak diye. Sıkılıp beni alırsa yanına gidip oynuyorum. Yani evet çünkü zaten çocuklar aslında buna meyyeldir. Yani işte bir, bir, bir buçuk yaş itibariyle zaten keşif ve merak duygusu doğuştan getirdiğimiz bir duygu hepimizin. Evet. Ve aslında bizim kendiliğimizi ortaya koymamızı sağlayan, kendimizi geliştirmemizi sağlayan bir şey, mekanizma sağlıyor bize. Yaratılışımız da zaten doğal olarak var olan bir şey. Ne yapar çocuklar? Hepimiz gözlemleriz. Çekmece karıştırır, mutfak eşyalarını indirir. Yani mesela bunlara dayanamadığımız için biz biraz böyle bir şey de var. Yani sadece ayrılık kaygısı değil aslında kontrol etme ihtiyacı. Arkasında belki ayrılık kaygısı yatıyor, belki başka bir şey yatıyor bilemem ama e, dolayısıyla o dağınıklığa tahammül edememek, ondan sonra birinin ondan bağımsız olarak bir şey yapıyor olmasına tahammül edememek, her şeyi kontrol etmeyi e, istemek de bunun bir parçası. Yani bırak keşfetsin. Zaten o keşif ve merak duygusu, hatta şöyle bir şey var mesela teoride. 10 ay civarında e, çocuk ayrılma bireleşme dönemi, bir alt evrelerinden birini yaşıyor. Farklılaşma alt evresi diyoruz biz ona. O farklılaşma evresi anneye ilgisini kaybeder mesela çocuk. Yani doğal bir şeydir bu. Doğal bir kaybediştir. Neden? Çünkü dünyaya açılır. Dünyayı keşfeder. Dünyayla tabiri caizse anneyle olan aşkı sonlanır. Dünyayla aşk yaşamaya başlar. Müthiş keyif alır onu yapmaktan. Yani böyle dökmekten, saçmaktan, oradaki o işte keşfi yaşamaktan. Ee, anne mesela buna da dayanamaz. Benimle ilgilenmiyor. Acaba yeterince iyi anne değil miyim? Beni terk mi ediyor çocuğum? Daha da derinlerdeki ayrılık kaygısı tetiklendiyse eğer. Dolayısıyla bu keşif ve meraka izin verdiğinde zaten çocukta e, seni aramıyor. E, sana ilgi duymuyor aslında. Çünkü zaten on aydır seninle. E, bırak biraz başka bir yeri, başka bir alanı keşfetsin. Şimdi ben ayrılık kaygısı yaşayan isem kendi de değilsem, kendi gündemim yoksa ne yapacağım? kendimi gerçekleştirme, kendi potansiyellerimi ortaya koymak gibi bir şeyin peşinde değilsem eğer merkezim çocuk olacak. Odağım çocuk olacak. Bugüne kadar da hep başkalarıydı çünkü zaten merkezim. E şimdi işte arkadaşımdı, ne bileyim kayınvalidemdi. iyi ya da kötü merkezim oydu. Onun yaptığı bir şeye üzülüyordum, onun yaptığı bir şeyle seviniyordum. Ona kendimi göstermeye çalışıyordum. E şimdi çocuk doğdu. Ne oldu mesela eşler arasındaki çatışmalar da aslında buradan çıkıyor. Çocuk doğunca ortaya çıkan problemlerin çoğu. E, o güne kadar eşle ilgilenen kadın birdenbire başka bir merkez buluyor kendine. Bundan kurtulmakta, yani bu özgür alanı bulan ve bundan hoşlanan eşler sorun yapmıyor ama bir dakika benimle hiç ilgilenmiyorsun. Hı hı. Biz niye vakit geçiremiyoruz? Hı hı. Sen beni dinlemiyorsun. Evet. erken uyudun. Evet. Gibi değil mi bunlar var Ya bunların bir kısmı doğal tabii ki. Hı. Çünkü işte çocuğa bakmak zor Elbette. bir sürece ilgilenmek lazım bilmem ne falan. Bu, bu, buradan bahsetmiyoruz. Hı hı. Daha patolojik olan ve gerçekten hı hı. sadece Bunu sorun haline getirmekten bahsediyoruz. Evet bunu sorun haline getirmek ve merkeze çocuğu koymak. Hı hı. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Çocuk hiçbir zaman bizim merkezimiz olamaz. Hı hı. Olmamalı. Hı hı. Ee, yani merkeze koyduğun zaman çocuğu çünkü ayrılık kaygısını garanti ediyorsun. Ya o çocuk merkez olmayı zaten taşıyamaz ve kaldıramaz. Sen koyuyorsun onu merkeze çocuk merkez olmak istemiyor. E, yani şöyle ilk 6 ay belki zaten zorunlu olarak merkezde. Ama ayrılma süreçleri başladı. Ama ayrılma süreçleri başladığında senin bir hayatın olmak zorunda. Senin kendi yatırımların olmak zorunda. Hı hı. Çünkü o çocuğu boğan bir şeye dönüşecek o ilk 6 ay çok işine yarayan o ilgi ve sevgi. Hı hı hı bu da zamanlamasını işte iyi yapabilmek peki biz senin annesine dedik ki 4 yaşına kadar ne yaptın sen Feride Hanım hani hı hı. bireyselleşmesi için bunların tabi bunlar sorun olduğunu görebiliyoruz biraz çocuk işte arkadaş istemiyor sadece anneye bağımlı hale gelmiş hı hı. biz ilk hafta eşlik ediyor ikinci hafta Artık çocuk beni yalnız bırakacaksan gitmem bak kusarım bak bunu yaparımla anneye bir mesaj veriyor ve anne geri adım atıyor. Hı hı. Bu çocuk nasıl işe başlayacak anne ki bu çocuk gidebilsin kreşe? Şu kreş başlama yaşı var ya klasik hani artık böyle afişler asılıyor. <gülüyor> çocuklar kaç yaşında kreşe başlar? Bu soruyu sevmiyorum. Evet. Bu cevabı çok değişken çünkü ama sana sorsam ben Melek Hocam ne dersin? Ya ezberden söyleyebileceğim şey iki buçuk üç yaşında başlar. Yani hani böyle söylüyor teoriler çünkü. Ama ben çocuğun Kendi iki kapasitesi... göndermek istemiyorum. Ee, göndermek zorunda değilsin evet. zaten ama sosyalleşmesini sağlaman gerekiyor evet. kreşe göndermesen İlla kreş o... kreşin amacı ne aslında onu bilmek lazım. Yani, evet kreşin amacı yani çalışan anneler için çocuğunu bırakacak bir yer olması. Ama esas olarak kreşin amacı çocuğu ayrılmaya işte teşvik etmek. Yani annenin ötesinde o birinci levreninin dışında bir dünya olduğundan çocuğu haberdar etmek. Yani işte parka bahçeye götürmek de yani işte bir yaşında çocuğu götürdüğünde o kadar ilgili olmuyor zaten etrafındaki insanlarla. Daha çok anneye yapışık oluyor. Ama artık iki iki buçuk yaşlarında zaten fark ediyoruz bunu potansiyelini ortaya koyuyor çocuk. Yani daha kendi akranlarıyla oynamak hı. istiyor. Oyna, oyun kurmaya daha sembolik oyunlar oynamaya daha meraklı oluyor. Daha uzun süre oyunda kalabiliyor. Hı hı. Dil gelişiminin de olduğu bir dönem zaten o dönem. Evet. Ee, şu da önemli değil mi? Şimdi 2,5-3 yaş dedik. E, tabii 3 yaşa kadar artık tuvalet eğitimi verilmiş olabilir. Şimdi 2,5 yaşında bir kere kreşte tuvalet eğitimini almış olması, Hı -hı. kendi yemek yemeğini az buçuk iyi olması. Hı -hı. Yani %100 kendine yetemez ama biz %50'ye yakın kendine yetebilmesini bekleriz kreşe Hı -hı. gitmesi için. Bu önemli. Demek ki bu da her çocukta farklı değil mi? Evet farklı ama oradaki farklılık da bence yine anne ile ilgili. Yani çok da farklı değil. Nasıl değil? Yani iki buçuk değil üç olur. Üç buçuk olur. Hani dört olmaz. Dört, yani beş olmaz mesela. Be beş yaşında bir çocuğun artık zaten tuvalet eğitimini almış olması, kendi başına yemek yiyebiliyor olması, hatta mümkünse kıyafetlerini e, ufak yardımlarla da olsa giyip çıkarabiliyor olması, e, ellerini vesaire yıkayabiliyor olması gerekiyor. Bekli bunu, bunları bekliyoruz yani çocuktan. Özel bir probleme ya da özel bir durum söz konusu değilse. Ama 5-6 yaşında ilkokula giden ve hala yemeğini annesinin yedirdiği çocuklar var bu dünyada, bu evrende. Şimdi dolayısıyla sen 2 yaşında, 1,5 yaşında o kaşığı o çocuğun eline vermediysen, tamam mı? döke saçada olsa yemesine izin vermediysen. Zaten kreşe bıraktığında da o çocuğun Aa ne güzel çok eğlenceli bir yere geldim ben diyerek orada kalmasını bekleyemiyoruz. Çünkü yaşam becerisi kazandırmadın çocuğa. Ne yapacağını bilmiyor ki. Sen yokken ne yapacağını bilmiyor çocuk. E, tamamen senin varlığın üzerine kurulu bir yaşam. Her şeyi sen yapmışsın, her şeyi onun adına yapmışsın, onunla her an bir arada olmuşsun. Sen gittiğinde ne yapacak? Bunu öğretmen lazım çocuğa. Ve bunu e, optimal düzeylerde öğretmen gerekiyor işte. 15 dakika yalnız bırakmak, yarım saat yalnız bırakmak, yüreklendirmek, yaptığı kendilik aktivasyonlarını desteklemek. Ee, yani yine kendisi. Şey, bir dakika bu çok güzel bir şey. Bu sorunun sorusunu sorayım da öyle cevabını. Biz sağlıklı bir ayrılık kaygısını sağlıklı olarak aşa, aşmak için hmm. kreşe nasıl hazırlarızız sen cevap Evet. Şu an. Yani çocuklarda ayrılık kaygısını önleyici tedbirler hmm. diyebilir miyiz bunu? Evet tabii. Lütfen ki. bunları tekrar başlayalım. Hmm. Evde 15-20 dakika yalnız bırakmak bir odada güvenli alan Evet güvenli alan. Tabii ki güvenli alan. Hı -hı. Yani, duramazsa gelir zaten çocuk evet. senin yanına. Zaten seni arayacak. Evet arayacak. Yani eli var, ayağı var, yürüy biliyor artık böyle bir zamandan bahsediyoruz dolayısıyla çocuk bir şeye daldığında ona izin vermek mesela yani bu bizim pek hoşumuza gitmeyen bir şey olabilir yani ne bileyim işte aklıma gelen şey mesela bulgur işte kuru yiyecekleri falan durduğu kavanozlar var sebebi onlarla oynamayı çok seviyor bazılarını da açıp dökmek istiyor Şimdi ona ait bir şeyler ayırıyorum ben mesela işte biraz dökmesine izin veriyorum hı hı. Evet. Heba oluyor biraz bulgur belki falan hani bozuk kurtlanmış şeyler olabilir onları tercih edebilirler bilmiyorum. Çinden kurtları değil. İçleri, i̇çleri şey yapmazsa yani <gülüyor> Aa, dayanmazsa. Ee, yani nasıl böyle bir şeyin içerisinde e, yarım saatten fazla kalabiliyor benim oğlum. Çünkü çok Abi, e, şey bir şey. süresi çok önemli bir şey evet. değil mi? Evet. Bu, bu ilkokula sırada oturmayı hazırlayan bir şey aslında, Hı -hı. biz farkında bile değiliz. Hı -hı. Şimdi biz ne istiyoruz? O tehlikeli onunla oynamasını istiyoruz. Ama bıraksak belki oraya odaklanacak. Tehlikeli oynamasın gene daha kabul edilebilir bir şey tuba. Yani dökün, Dağıtma. dağıtmasın. <gülüyor> Şimdi ben de tehlike konusu. Yani ağzına atacak, boğazına kaçacak, yutacak diye. Yani arkasında sessizce izleme deyim. Büyük büyük böyle hani turşu kavanozları var ya şeyli Hı -hı. kavanoz ne ya? Böyle kavanoz mu olur? Büyük büyük böyle şişeler. Bunun içinde şişeleri bidon. bidon gibi. Onları taşıyor, götürüyor, döküyor, alıyor. Ee, böyle bahçeden karıncaları <gülüyor> topluyor kendi. Şimdi bunları izlemedeyim ben de. Hı -hı. Ama şunu gördüm. Bu tarz şeyler legolardan daha çok ilgisini çekiyor ve süresi daha uzun. uzun evet. Şimdi sabretmeyi öğretme teknikleri var. Bir şeye odaklanma. Hı -hı. Dikkatini toplama. O neyi seviyorsa dikkat toplama yöntemini oradan başlatmalı mıyız desem ben? Tabii ki zaten çocuk seçer. Yani bizim en büyük yaptığımız yanlışlıklardan birisi o etkinlik konusunu da en çok eleştirme sebeplerimden birisi de Ya benim. bu konuda ee... var kendi kendim gibi düşünen insanlarla program yapıyorum <gülüyor> bana kızını. Etkinlik delisi anneler <gülüyor> bana sinir olacak. Ya şöyle sen orada bir şey sunuyorsun çocuğa. Çocuğa bir şey sunmamız gerekmiyor. Yani çocuk zaten kendi potansiyellerini, vakti, sırası, zamanı geldiğinde... Açığa çıkaracak. sağ ona eşlik edebilecek kapasiteye getir kendini sadece. Çocuğa bir şey yapmaya çalışma, çocuğa bir şey öğretmeye çalışma, çocuğa bir şey sunmaya çalışma. Yani biraz açıkçası radikal bir şey söyleyeceğim ama mesela eğitim denen şeye de karşıyım. Ne diyorsun Melek Hocam? Yani. Bilal bunu açalım. Çünkü çok Neden? standartize anlatabiliyor muyum işte sıralar vesaireler bir doğru var biz onları öğretiyoruz Ya Mürşit hocam, program yaptık aynı şeyi söylemişti. Çünkü zaten batıdan gelme bir sistem bu. Hı -hı. Fransa'dan Hı -hı. gelen Hı -hı. bir sistem. Yani bu e, di, dikte etme Hı -hı. ve e, nedir hani bu e, bir ordu asker muhabbeti ve orada onu e, standartize etmek Hı -hı. öğrencileri. Evet. Evet Her yani o öğretmen ya. öğrenci hiyerarşisine de mesela e, biraz sorgulayıcı bakıyorum. Şimdi karşıyım diye çok şey söylemeyeyim yumuşatayım. Ama eskiden ee, Osmanlı döneminde de bir öğrenci öğretmen ya da işte bir medrese eğitimi. Hı. Bu da vardı. Bizim kültürümüzde de olan bir şey ama farkı ne senin söylediğin mesela? Şöyle e, aslında biraz daha mesela bu şey bir şey e, Tuba. Gönüllü olarak yapabilirsin tamam mı? Yani usta çırak ilişkisine karşı değilim mesela. E, çünkü ustanın... E, Çırakla olan ilişkisinde e, usta kendi bunu yapıyor yani bir zanaat var orada anlatabiliyor muyum? ve çırak bir bakıma orada gözlemci. Ustanın yaptığı şeyi ondan öğrenen kişi. Mesela şey mürit Aslında ilişkisinde de biraz edilgen, böyle bir şey etken var. Edilgen olan hoca değil, etken olan öğrenci, öğrenci. alıyor orada. Evet, süper. Ha. Bu ayrım çok bu, önemli. Bu ayrım o zaten esas var. Bizim eğitim sistemimizde bizim eğitim dikte ediyoruz çocuklar. Yani bu doğru. Edilgen olan öğrenci, Hı -hı. etken olan öğretmen Hı -hı. oluyor. Evet. Ya boynuz Dikim, boynuz kulağa geçer lafı da biraz öyle bir şey. Çünkü oradaki o etken olan öğrenme sisteminde Üstüne bir şey koyma şansı da var yani seni dondurmuyor sistem ya yani bu doğrudur bunu yapacaksın ve bunu öğrenmelisin gibi bir şey koymuyor ortaya. Bir zanaat var ama sen bu zanaatı istersen geliştir istersen üstüne başka bir şey koy kendinin haline getir içselleştir bunu yani senin zanaatin olsun yani işte Marangozluk diyelim ki mesela işte benim ustam şöyle bir sehpa yapmış ben de sehpa yapmayı ondan öğreniyorum ama sefayı, Evet böyle yapmıyorum başka bir sehpa yapıyorum o sehpadan. son zamanlarda şu proje devleri var ya Hı -hı. ben onları çok beğeniyorum. Hani evet. Bağımsız proje ödevleri. Hı -hı. Sana fikir veriyor diyor ki üret gel Hı -hı. çok güzel. Hı -hı. Anneliğimiz böyle mi olmalı? Kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Böyle olursa sanırım ayrılık kaygıları azalacak. Neden böyle olursa efendim? Çocuklarımızın gerçek benliğini güven gelecek. Bunu söyleyebilir miyiz? Bu özgüven çalışmaları ay harikasınız Mine Hocam. Niye? Hepiniz soruyorsunuz. Tamam. Özgüvenli çocuklar nasıl yetiştirebiliriz? Hı. İşte özgüvenli çocuklar yetiştirmenin yolu benim projem değil. Bırakayım çocuğum ne proje getirecek. Hı. Çocuğun Aynen bir, ona bir e şey, şey sunmamaz. Evet, ona bir ona bir etkinlik sunmuyoruz. Hadi bunu yapalım demiyoruz. Çocuğun doğal eğilimleri oluyor zaten hı hı. ve onun getirdiği şeylere e, destek alıyoruz. Ona eşlik ediyoruz, onu e, keşfediyoruz, onu fark ediyoruz. Her çocuğun ihtiyaçları farklı. Şimdi ben kendi zihin dünyamdan bakarsam çocuğa atıyorum ben çocuğum doktor olsun istiyorum diyelim ki ve bütün hayatını ona göre organize edeceğim. Ee, ama çocuğun dünyasından bakarsam yani çocuğun kim olduğun gerçeğine kendimi açarsam eğer e çocuğun doktorlukla falan hiçbir ilgisi yok yani sabah akşam e, sanata meraklı resim yapmaya meraklı ne bileyim işte müzikle işte şeyi var e, ilgisi var ya da spor e, şeyleri var ilgileri var vesaireleri var. Yani yine ben kendi çocuğumdan örnek vereceğim ama en küçük oğlum mesela müthiş bir şeye sahip koordinasyon becerisine sahip bedensel olarak. Hı hı. Önceki yetiştirdiğim çocuklarda görmediğim bir şey olduğu için hayretle izliyorum. O yaşta bir çocuğun kendi bedenini bu kadar kontrol edebiliyor olması mesela bana çok şaşırtıcı geliyor. Ha bu onun sporcu olması gerektiği anlamına gelmez. Yani. Ama bunu görmek lazım. Yani bunu ne yapacak? Evet. Peki şöyle programın 5-10 dakikasını toparlayalım. Feride Hanım'a ne söyleyeceğiz? Nasıl toparlayacak bu durumu hı hı. Ee, o öyküde? Yani bir şekilde işe başlayacak. Hı hı. İşe başlamaya da bilir ama bu sağlık, yani işe de başlaması bu çocuk böyle gitmemeli. Tabii ki. Bu bir sorun hı var. Hı, evet. Nerelere dokunuruz? ne pardon? Nerelere yönlendirebiliriz? Ee, yani bu kadar şey bir durum varsa ortada, vahim bir durum varsa profesyonel destek almaları bence çok, İyi olur gerçekten. Önce onu söyleyeyim yani hani bazen ihtiyaç oluyor çünkü bu durumda da sanki buna ihtiyaç olabilirmiş gibi hissettim bu evet. hikayedeki durumda. Yani bu saatten sonra ne yapılabilir? Bir de ikinci çocuktu galiba bu evet. ise değil mi? İlkiyle ne olmuş mesela ben onu da merak ettim. Orada da bir hikaye var çünkü. Annenin kendi hikayesine bakması esas olarak önemli olan şey. Ben ne kadar kaygılıyım? Evet ben ne kadar kaygılıyım? Ne kadar çocuğuma kendi olmasıyla ilgili alan açıyorum, izin veriyorum. Yani buna şu da dahil mesela işte kek yapıyoruz evde diyelim ki e çırpmak istiyor çocuk. Yumurta kırmak istiyor çocuk. Şimdi mesela bunlara izin vermek, bu aktivasyonlara izin vermek, çocuğa güvenmek, güvendiğini hissettirmek, yapabileceğini hissettirmek. Parkta oyun oynuyor mesela çocuk. Çok basit şeyler aslında bunlar. Yani parkta oyun oynarken çocuğun peşinden gitmemek. Daha uzaktan, daha mesafeden, onun sinyalleriyle hareket edebilmek ve bakabilmek ona. Nasıl onun sinyalleriyle? Çocuk zaten bir kaygı duyduğunda size yönelecek, yardım istediğinde size yönelecek. O yardım istemeden o yardımda bulunma çocuğa bırak kendisi yapsın yani çıkabiliyorsa o merdivenleri e, ki çıkabilir 2-2,5 iki, iki yaşında destekleme o çocuğu. Onunla birlikte kaydırağın tepesine kadar çıkma e, elinden kaşığı alıp yedirmeye çalışma zorlanıyorsa bırak zorlansın e, o zorlanmayı yaşasın senden yardım ha, isterse yardım. diye çabalamak yerine düştükten sonra duygusal onarımını sağlamak evet. bu çok önemli. Evet. Sorular yığınla Al, alıyorum ben. Hem de biraz erken alıyorum sorularınızı çünkü biliyorum ki e, ciddi anlamda soru birikmesi var. Şimdi Aygül Hanım yazmış. Instagram hesabına gelen sorulardan başlayalım o zaman. Ben yorumlara ve DM'lere bakacağım. Nerede? Bakın şurada. Adım adım insan. Hemen başlıyorum. Merhaba 15 aylık bir kız çocuğu sahibiyim Allah bağışlasın diyelim. Kızımla bir dakika ayrı kalamıyoruz. Çok ciddi bir sorun var. Ne kadarmış çocuk? 15 aylık bir kızım aylık. var diyor. Kızımla bir dakika ayrı kalamıyoruz. Özel ihtiyaçlarımı karşılarken bile beni yalnız bırakmıyor. Babasını görünce ağlıyor ondan kaçıyor. Geceleri kolumda uyumak istiyor. Eşim akademisyen ve kendi çalışmaları konusundaki bencilliği çocuğu bana daha çok itiyor bunu konuşsam da çözemiyorum yakın tarihte bir mülakat bekliyorum mesleğimi yapmak için karar verir vermişken bu hal beni kararımdan vazgeçirdi önerilerinize talibim <gülüyor> ya çok güzel bir aile gibi görünüyor hani ama çok ciddi sorunlar var evet yani şöyle burada biraz e, çocukla ilgili şeyden e, ziyade eşe de bir öfke e, söz konusu var e, tükenmişlik var doğal olarak yani çünkü muhtemelen 15 aydır çocukla baş başa kendi nefes alacak vakti yok ee, ve bu vakti yaratacak herhangi bir şey de opsiyonda oluşturulamamış e, bu izleyicimize. Öyle görünüyor yani. Ee, yavaş yavaş bu vakti oluşturabileceği opsiyonları, yani eşi destek olmuyor olabilir ama e, belki destek olabilecek birilerinden yardım isteyebilir, yakınlarından yardım isteyebilir, arkadaşlarından yardım isteyebilir ya da profesyonel, yani profesyonel derken işte bir bakıcı yardımı gibi yani kısa sürelerle de olsa ufak ufak bu şeyi süreci başlatması lazım. Yani çünkü söylediği şeyde kritik olan şu vazgeçtim diyor bu sebepten dolayı vazgeçmesin. Şimdi burada tabii biz bunu söylerken o vazgeçmeme onu ne kadar çok zorlayacak o da belli ama. Şimdi 15 aylık kızı var. Bir şeyler söylemek istiyorum müsaade edersen. Yani burada neye üzüldüm biliyor musunuz? Bazı babalar var. O kadar bencilsiniz ki çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, kendi, yani Orada bir narsizm, bir bencillik varsa başka bir kişilik faktörü. Kendi akademik dünyanda zenginleşme, kendi statünü geliştirme. İşte benim var toplantılar var. Çocuk bebek anne büyütür zihniyetiyle bakıldığında bir şeyi kaçırıyorsunuz. Çocuğunuza o 0-3 yaş döneminde baba şefkati, baba kokusu vermediğinizde zannediyorsunuz ki... Çocuk yaşında sizinle vakit geçirecek. Bu çocuk babadan her zaman mesafeli, babaya mesafeli olacak. Hı -hı. Hiçbir zaman baba kız olamazsınız. Eğer bu tohumları atmazsanız 0-6 yaş arasında sadece anneyle kalırsa bu böyle olacak. Ciddi anlamda bir öfke besleyecek bu çocuk Hı -hı. babaya karşı. Çünkü baba ne? Önceliğim benim derslerim, benim ee ya da işte akademik gelişimim diyor ama burada öncelik değil, zaman tanzimini doğru yapabilmek. Kesinlikle. Çocuğunuzla oynayacaksınız, uykusuz kalın gece dersinizi çalışın. Böyle, çok uzun sürelerdi şey. ki 15 dakika Tabii. yarım saat yani Aynen. günde ayırması gereken süre aslında evet. bu ayarlanamaz bir şey değil. Kızdım babaya. Neyse. Kızdım Dur, babaya. İçim aldı <gülüyor> okunca. Şimdi Büşra Hanım'ın sorusuna geçiyorum efendim. Merhaba oğlum 7 yaşında önemli bir soru yine. Ana sınıfında herhangi bir sorun yaşamadık fakat birinci sınıfta aylarca ağlayarak okulu bırakmak zorunda kaldık. Aylarca ağlamışlar ve okulu bırakmış bakın. Bir süre sonra arkadaşları zarar vermeye başladı. Ha, okula bırakmış e, okula bırakmışlar aldasa da. Hı hı. Okula bırakmışlar. Bir süre sonra arkadaşlarına zarar vermeye başladı. Bu sene uzaktan eğitim olduğu için son derece memnun. Bu olayı çok duyuyorum ben bu pandemiden dolayı. Devam ediyorum. Çok memnun. Benim kimseyle konuşmama tahammül edemiyor. O anda kendisine ve çevresine çok ciddi zararlar veriyor. Zeka gelişimi gayet iyi. Bunun sebebi ne olabilir? Annenin yani bir kreş. şeyle ilgilenmesini dahi istemiyor. Bak 7 yaş. Hı hı. Erkek çocuğu. Yani şöyle kreşe gidebilmiş. O ilginç geldi bana. Yani birinci sınıfta ne oldu diye. Burada bir şey var mı? Kreşe gitmiş evet. Kreşe gidebilmiş çünkü. Orada bir problem yaşamadı. Acaba diyor. birinci sınıf bu sorumluluk, evet. sınav, ders, okul kaygısı mı? Şimdi kreş kavga, kaygısı geldi. ile okul evet. kaygısı farklı, farklı. şeyler. Aha. Bunu ayırt etmeleri evet. lazım annelerin. Evet. Bana, bana biraz öyle geldi. Yani Anladım. orada e, öğretmen kreşte biraz daha anneyi ikame eden bir e, tavır ve tutum içerisinde. Ama birinci sınıfta artık işler değişiyor. Evet. Öğretmeniyle ilgili olabilir... Onu bir gözden geçirebilirler belki. Öğretmenin nasıl bir tutum sergilediği belki başarı odaklı birisi. Ders başarısı nasıl mesela çocuğumuzun biraz onu merak ettim evet. açık söylemek gerekirse. Ee, başarısızlık kaygısı yaşıyor olabilir çocuk. Ee, rekabete dayanamıyor olabilir. Mesela rekabet ortamı var çünkü artık birinci sınıf. 7 yaş ile. için çocuk psikoloğuna önerir misin? Öneririm. Hı -hı, öneririm. Lütfen götürün. Hı -hı. Çünkü şöyle söyleyeyim pandemi bitecek. Okullar Hı -hı. başlayacak. Hı -hı. Şimdi bazı sosyal fobisi olan, olan çocuklar için şu an dünya cennet biliyor musunuz? Hı -hı. Ama maalesef o dünyanın cennetliği pandemi bitip artık biz okullar açıldığında normal hayata döndüğümüzde onlar için çok zorlu bir süreç başlayacak. Evet, daha zor olacak. Daha, daha zor şeyler. olacak çünkü yüzden, biraz daha pekişti şu anda tabii, o şey. Pekişti. O yüzden ebeveynlerin bu konuda biraz daha e, aktif olması gerekecek diye düşünüyorum. Diğer diğer soruyu geçeyim mi? E, Osman Reyyan kullanıcı adıyla bir izleyenimiz yazmış. Ben oğluma iki buçuk üç yaşında kreşe bıraktım. Oğlum ağladı. Bir iki ay ben de orada oturdum alışana kadar. Öyle oldu. Daha sonra bıraktım gittim. Oğlum alıştı ama iki ay sürdü. İlk defa ayrılık yaşadığı için benden. Ben ona sürekli dedim. Bak oğlum ben şimdi gidiyorum. Okul çıkış saatine doğru gelip seni alacağım tamam mı dedim. Öyle böyle ikna oldu. Sevindi çok şükür. Öylelikle alıştık. Açtık biz demiş. Bu soru değilmiş ki yorulmuş. Çok özür diliyorum. <gülüyor> çok şükürlerim <gülüyor> ama değil mi? Şimdi bunu, bunun üzerine bu bir doğru yaklaşım mı? Mesela bir ay, bir, bir, bir, bir buçuk ay kreşte eşlik etmiş. Bana uzun geldi bu süre ama. Bazı çocuklar buna ihtiyaç duyabilirler. O zaman bu sorun değil çünkü aşmışlar. Evet aşmışlar. Yani bir buçuk ayda gidilir mi çocukla gidilir. demeyelim. Yo, gidilir, çünkü gidilir. iki buçuk yaş. Küçük, küçük bir yaş, evet. iki buçuk yaş küçük bir yaş o yüzden e, Ama dört yaşlı bir sabırla, çocuk bir ay uzun bir süre olabilir mesela. E, evet uzun bir süre olabilir ama bir ay giderek aşılıyorsa bence orada da o fırsatı olarak görmeliyiz onu. Evet. Evet. Doğru yaklaşım. Ben gideceğim ama geleceğim. Akşam Hı -hı. seni alacağım, gideceğim. Bunlar çok önemli de. Şu kaçışları söylesek hani. Çocuk görmeden işe kaçma. Anneannesi <gülüyor> babasını bırakma. Fış sıvıtma. Evet, Oradan evet. oraya kaçma. Evet. İşe gitme. Ama beni gözden Yani çünkü oradaki duyguyu kapsamayı Ağlar. bilmiyoruz. Oradaki orada biraz baş sen al şu mikrofonu lütfen tamam. konuş. Biz ne yapmalıyız orada? Sakin olmalıyız. Yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuğun o duyguyu yaşaması çok normal bir şey. O duyguyla birlikte kalabilmesini sağlayacağız. Bunu yapabilmenin tek yolu da bizim sakinliğimiz. Bizim o mesajı hal diliyle de veriyor olmamız. Yani Kaçmadan. sadece söz diliyle verin, vermek yetmiyor. Yani sözler olarak söylediğimiz şeyler bir yere kadar geçiyor insanlar. Ya ben seni çok seviyorum diyorum sürekli ama içten sevmiyorum aslında. Sen bunu hissedersin. Muhakkak yani Geçen aslında e, bunun gibi bir şey ya ben geleceğim diyorsun ama senin de içten içe çok yoğun bir kaygın var çocukla baş edememekten korkuyorsun ağlaması seni çok tedirgin ediyor sen, sen de çok geriliyorsun çocuğun ağlamasından çocuğun hissettiği şey bu zaten senin geleceğim demen değil yani dolayısıyla mümkün olduğunca orada bunun normal olduğunu kabul etmek bunun çocuğun doğası yaşaması gereken bir süreç olduğunu kabul etmek ve o sakinlikte durmayı başarmak lazım. Evet evet. Bunlar önemli. Kaçmıyoruz, çocuğumuza gidiyoruz demeyi, geleceğim demeyi, sakin kalmayı, gözlerinin içine kendine güvenen sözünde duracak olan bir evet, ebeveyn portresi çizmek. Öyle. Şu var öyle bir bakış ki şu an çok üzülüyorum ayrılacağım ama akşam sana öyle bir özlemle evet. geleceğim ki mesajını vermek ve geldiğinizde böyle var ya kemiklerinizle hissederek sarılmak Hı -hı. değil mi bu çok önemli bir şey. Bunlar... Sarılmak zaten duygu regulasyonunu yapmanın en önemli yollarından bir tanesi çocukla ilgili Hı -hı. olarak. Aa bak bunları da söyleyeyim evet. kaygıyı azaltacak temas. Evet temas kesinlikle temas. Göz kontağı. Yani çocukla konuşurken göz kontağı kurarak mı konuşuyoruz? Çoğu zaman ya telefonla ilgileniyoruz ya başka işler yaparken çocukla işte yarım kulakla dinliyoruz vesaire. Şimdi tam olarak çocukla orada olabilmek lazım. Çocuğun kendi başına var olabilme kapasitesini geliştirmek ve ayrılık kaygısını sağlıklı bir şekilde atlatabilmesini sağlamak için. Çok böyle basitmiş gibi görünen anda olma, çocukla aynı anda var olabilme deneyimleri bunlar. Şeyle sarılmak. Ama orada olarak sarılmak yani böyle işte geldim, pıt pıt çocuğu aldın hissetmedim bile onunla orada o var olma halini. Bundan bahsetmiyorum. Gerçekten onun kokusunu içine çekmek onun senin kokusunu çekmeni işte kokunu çekmesini sağlamak orada kalmak ondan sonra çok güzel duygular ifade etmek ona özlediğini ifade hı hı. etmek. Konuşurken gözünün içine bakmak, bir şey anlatırken gerçekten merak etmek anlattığı şeyi hadi anlatsa da bitse ben de işime baksam diye düşünmeden. Bu mesajı e, vermeden. Evet ve bu mesajı vermeden orada kalabilmek. Zaten bunları yaptığın zaman ayrılık kaygısı vesaire bunların hiçbiri olmayacak. Evet onlar önemli. Hı hı. Bir soru daha soracağım. <gülüyor> bir soru bir soru daha sorabilir miyim Melik Hocam? <gülüyor> hadi bakalım. Ee, şu mesaj, şu şey soru hoşuma gittim. İyi demiş. Üç buçuk yaşındaki oğlumu doğuma giderken baba ve babaanneye bırakmıştım. Hı hı. Gidip geleceğimi söylemiştim. Dört gün hastanede kaldım üstünden bir buçuk yıl geçti. Hala arada bir şey yokken sen gidince diye başlıyor ağlamaya. Bir daha beni bırakma ben seni çok özledim diyor. Ne yapmalıyım ev hanımıyım sürekli gün, gün içinde gün boyu beraberiz demiş. Çok tatlı yazmış. Küçük kardeşten dolayı lavaboya dahi zor gidemiyorum. Sanırım büyük oğlum kendini geride kalmış hissediyor. Ne yapmalıyım demiş. Çok güzel bir soru. Evet çok güzel bir soru. Çok e, böyle somut yapabileceği bir şey önereceğim e, izleyicimize. Hı hı. O günü o hikayeyi anlatsın oğluna oturup. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel bir öneri. Ne Tabii. yapsın bir örneklerle. E, o duygu geldiğinde Hadi. ama durup dururken değil. Sen gidince diye Başladın ağlamaya mi? başladı çocuk diyelim ki. Evet. O gün işte ben kardeşine işte hamileydim gitmem gerekiyordu seni annene bıraktım işte babana bıraktım işler çok istediğim gibi gitmedi hemen gidip dönmeyi planlıyordum ama işte sen işte daha uzun süre kalmam gerekti sen bundan çok etkilendin buna çok üzüldün onun duygularını da ona aynalayarak hı hı. Ondan, ben de böyle olsun istemezdim çok özür dilerim senden bunun için gerekirse bu özrü de dileyerek ve onu yatıştırarak. Bunu yaparken işte onu okşayabilir, ona sarılabilir, kucağına oturtabilir. Bu hikayeyi anlamaz çocuk diye düşünmesin. Ee, gerekirse birden fazla kere tekrar edebilir. O hikayeyi yeniden yapılandırmak gerekiyor çocuğun zihninde. Çünkü orada küçük çaplı bir travma, travma. dizi olmuş çocuk. O, bir e, devam ediyor etkisi. Tabii onu devam ediyor etkisi. Dolayısıyla o hikayeyi yapılandırmasına ve anlamlandırmasına yardım edeceğiz. Bu kadar. Evet önemliydi bir soru var hmm. biraz üzüldüm geçmiş olsun dileklerimi ileterek Şükran şu şu Sekban kullanıcı adıyla 8 yaşında bir kızım 1 yıldır lenfoma hmm. lenf kanseri tedavisi görüyor şu an ev tedavisinde izlemiş varsın. ama beni hep yanında istiyor ve benimle yatıyor 20 gün yoğun bakım süreci geçirdi kızım artık kendi yatağında yatmalısın dediğimde şunu çok önemli şeyler söylüyor bence Lütfen seninle yatayım, senin yanında güvende hissediyorum diyor. Ne yapmalıyım, biraz zamana bırakmalı mıyım demiş. Kesinlikle. Evet, yani burada 20 gün çok yol bakımında bir biri, kız yalnız kalmış. Çok gerçek bir ihtiyaç var. O yüzden yalnız yatmalısın bana biraz şey geldi. Yani fazla kitabi bilgi e, gibi geldi. E, çünkü ciddi bir hastalıkta geçiriyor. E, dolayısıyla o temasa, o güven duygusuna bence yetişkin birinin bile ihtiyacı olur zaten. Ee, o yüzden hani e, o yalnız yatmalısın kısmını biraz bir kenara koyarak bu süreçte daha destekleyici davranılabilir gibi hissettim ben. Evet yani burada şimdi bir uzmana sorsanız değil mi 8 yaşında kızım benimle yatmak istiyor deseniz aa 8 yaşındaki kız yatar mıymış kocaman olmuş ayırın onu. Patolojik bir şey böyle bir şey değil hı hı. kızınızın size çok ihtiyacı evet, var şu an kesinlikle. Ee, bu, çok bu hastalıklı bir e, istek değil. değil hani böyle patolojik bir istek değil, değil. Çok, gerçek, bir çok gerçek gerçek bir ihtiyaç evet. çok önemli yani hani böyle aç olan çocuğunuz yemek istiyor ya aç hı hı. E, ama doymadı daha vermez miyiz çocuğumuza yemek hı hı. aynı onun gibi değil mi burada da aynı şey yapılabilir Tuba bir taraftan hani 8 yaşında çünkü hani konuşabiliriz onunla galiba biraz kaygılanıyorsun korkuyorsun şeklinde aynalama yapabiliriz. Ondan belki konuşmasıyla ilgili onu açmaya yönelik şey yapabiliriz. Konuşmaya açık bir pozisyonda durabiliriz. Duygularını ifade etmesine yardım edebiliriz. Evet. Hı -hı. Şimdi Beyza Hanım'ın sorusu merhaba iyi yayınlar dediğiniz gibi çocuğum eteğimden ayrılmıyor. Her şeyi ağlayarak yaptırmak istiyor. İstediği bir şeye hayır dediğim zaman ağlama krizine giriyor. Uzun süreli ağlıyor. Kesinlikle susmuyor. Öğle uykusundan uyanınca beni göremezse saçını yoluyor. Kendine zarar veriyor ne yapmalıyım? Bir de bu var. Anneler gideceği zaman duruyorlar. Vara vurma başını yani tehlikeli bir şey kendine zarar verme ne söylersiniz bu izleyenimize ee, üç buçuk yaşında mı dedin? kaçırdım bir dakika bakmam lazım tamam ee, üç buçuk yaşında olmasın evet üç buçuk üç buçuk diye biliyorum Hı, tamam. yani, bu, yani... Bu, bu inatla evet inatla e, başını yere vurması Hı. sorun ee, çocuğum etiğimde. Hayır yaş yazmamış çok pardon. Yaş yazmamış. Ya yaş... Ama öyle uykusu uyuyorsa Evet, iş yaşından biraz küçük, küçük bir çocuk. Evet. Ee, yani biraz böyle şey geldi. Ee, nasıl diyeyim daha derinlikli bir anemnes almak gerekiyor gibi hissettim. Annenin kendi öyküsü, çocukla ilişkisi, baba, kardeşler arası ilişki. Çünkü orada gerçekten ne olduğunu şu an buradan bakarak söylemem zor. Ee, anne çalışıyor mu çalışmıyor mu hikayede eksik çok fazla şey var. Ee, yani biraz çocuğun duygusunu anlamamız lazım neden böyle yaptığını. Çocuk anneyi göremediğinde saçını yoluyor. Evet yani. bence normal bir tepki değil. değil. Ağlamasını anlayabiliriz. Evet, evet, evet. Ama kendine zarar vermesi. Bir şey söylemek istiyor çocuk. Ve 5 yaşından küçükse bir oyun terapistine gitmesi Kesinlikle, çok sağlıklı olacak. Kesinlikle çok iyi olur. Bir de tersiz burada sağlamadım. bir şey söylersem yanlış bir yere gider o yüzden endişe ettim. Evet Hı -hı. şimdi e, ben 3 dakikadan az sürem kaldığını öğrendiğim için sözü size bırakacağım. Bu konuyu bir toparlayalım. Annelere Hı -hı. öneriler. Ayrılık Hı -hı. kaygısı, anneden ayrılma kaygısı yaşayan çocukları olan annelere özet anlamında şöyle bir toparlamak cümleleri sarf etseniz çok memnun olacağız Melek Hocam. Önce ayrılık kaygısı dediğimiz şeyin normal bir şey olduğunu kabul etmek lazım hepimizin yaşadığı bir şey dediğim gibi doğuştan de gelen bir şey ayrılık kaygısı yaşayacağız her zaman yaşayacağız. Ee... Neye sormuşlar neden inliyorsun diye e, sağlığımdan koparıldım demiş aslında insanın dünyadaki varoluş hikayesi de bu e, hepimiz bu gerçeğin içerisinde yaşıyoruz ayrılık hepimiz için zor bir şey e, dolayısıyla önce ayrılık kendi ayrılık kaygılarını tamir etmek noktasında kendi acılarına kendi bu dünyadan e, koparılış hikayelerine e, daha doğrusu kendi özlerinden koparılış hikayelerine de bakarlarsa e, bu anlamda daha iyi olabilir neden çünkü işte e, ondan geldik ona döneceğiz burası gurbet aslında hepimiz için bu gurbeti kabul edebildik mi bu kabulle yaşıyoruz ve bunu dinginlikle alıyoruz ve hazmediyor muyuz yoksa bu bizim için de çok kaygı verici bir şey birilerine yapışma ihtiyacı duyuyoruz sürekli kendi merkezimizde kalamıyor muyuz yani en önemli önerim bu olur çocuklara ne yapmaları gerektiğinden önce neden çünkü buraya bakmadıysak eğer ne söylersek söyleyelim bunu zaten yapamıyor olacaklar ee, yani orayı önce tahmin etmek gerekiyor. Ha oraya baktık tamam. Ee, Davranışsız olarak sonrasında Çocuklara mümkün olduğunca kendi başlarına kalabilmeleri için fırsat vermek gerekiyor. Kendi başlarına yapabileceği her şeyi yapmalarına izin vermek gerekiyor. Yardım istediklerinde, duygusal krizler yaşadıklarında orada onlar için var olabilmek gerekiyor. Bir yatıştırıcı gibi yani işte teorisyenlerden biri buna yardımcı korteks diyor anne için. Yani onun baş edemediği duygularla baş etmesini sağlayacak dingin bir toprak gibi yani. hani Onu besleyecek bu anlamda. Topraklanma deriz ya biz. Onun Hı. elektrik yükünü alacak Tabii. ve nötralize edecek bir e, sistem olarak orada var olabilmesi gerekiyor. Bu öfke olabilir, üzüntü olabilir, kaygı duygusu olabilir. Bu dinginlikle e, var olabilmeleri gerekiyor. E, ayrıca ona, onlara bir şey sunmalarına gerek yok. E, onlar için herhangi bir şey üretmelerine gerek Yaşasın yok. Bu, kay, çocuklar. bu kaygıya girmelerine <gülüyor> gerek yok. Evet. Çocukların var oluşu zaten onların getirdikleri e, yeterince e, yaratıcı Bizden daha yaratıcılar. Çünkü zihinleri bizden daha az işgal edilmiş durumda. Daha özgürler. Daha özgürler. Aslında daha az korkuları onları, da var biliyor evet, musun? Aynen öyle. Daha az korkuları da var. Dolayısıyla onların o özgür dünyalarına kapı aralasınlar. Öğrensinler onlardan. Özgürleşmeyi öğrensinler. Zaten özgürleşmek aslında bireyleşmek ve ayrılmak demek. Zaten onlar özgür onları tutsak haline getirecek her türlü tutum, davranış, onların önüne sunulan doğru olarak dikte edilmeye çalışılan her şey zaten bunun önüne geçecek. Yani şununla bitireyim eğer vaktimiz varsa. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> ee, böyle cehennemde zebaniler işte bir kazanlar varmış her millete ait işte Amerikalılar, İngilizler, Türkler vesaire hepsinin başında da bir zebani bekliyor ki çıkmaya çalışanları işte başına, başına vursun başına. diye. Hikaye o ki. Ondan sonra hikaye o ki aynen. Ee, bir kazanın başında da Zebani yok, merak ediyor orayı işte gezen birisi varmış Güya hani işte şey ya bu hikaye. Ee, niye diyor burada yok? İşte o, o şey de diyor ki oradaki gezdiren çünkü orası Türklerin kazanı. Ee, onlar, onlar birbirlerini bilir. çekiyorlar. Şimdi bu ayrılma bir eleşme hikayesi de biraz böyle bir şey. Evet. Yani hani bırakalım yani, yani aslında çocuk aslında ayrılma kaybı evet. yaşamıyor. Ben çocuğumu bırakamadığım evet, için Allah'ım o annelik o kadar var. güzel bir şey ki benim yapışım. Bana anne anne deyip evet. benden ayrılmaması beni o kadar besliyor ki. Çocuğum benden ayrılamıyor. Yu? Sıkıştır evet. veriyorum Sıkıştır bahane veriyorum. olarak. Aynen. Çok güzel bir evet. öyküydü burada. Kesinlikle. Melik hocam söze acet yok. Çok şahanesin. Ya. Teşekkür ederim. Seni ağırlamak niyomaz ki. Tırbağcım. Böyle kulağı böyle tersten tutup başka türlü göstermek yerine e, çok net tabam uzatmadan ve tabii ki şahsına münhasır bir anlatım tarzı var. Eyvallah. Onu söyleyebilirim konuklarımız içinde. Ee, var olasın diyorum. Sen de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel ağırlandım. Ee, Biz çok keyifli ediyoruz. bir saat beraber bir şey efendim. <gülüyor> i̇nşallah bir başka programda yine başka şeyleri konuşacağız. İnşallah inşallah. Evet efendim, bize ailen sürenin sonuna geldik. Hatta süreyi aşıyorum bile. O yüzden hızlıca veda ediyorum. Sizi en emin olana emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.